hocam Tuttu başını İnnel Evet her zamanki gibi bu günde ve bu saatlerde Kur'an ve Sahih Sünnet'in ışığında İslam fıkhını görüyordu. <gülüyor> ve guslun adabını zikretmiştik geçen hafta. Beşinci maddeye geldik. Madmada'yı ve istinşaka anlatmıştık. Bugün inşallah beşincisinden başlayarak ifadatul ma'i alal rasi thalâthen ve tehlil eşşâr. Daha önce demiştik ki Allah Aleyhisselatü Vesselam, Cünüplükten dolayı veya da onun hanımları nifastan veya da hayızdan gusul abdesti almak istedikleri zaman ilk önce baştan başlayarak ondan sonra sağdan ondan sonra soldan ve saat vesselam başına üç defa su döktükten sonra ne yapıyor elleriyle saçlarını ovalıyor ki ıslansın hem deri ıslansın hem saçlar ıslansın. Diyor ki lehadith Aisha radıyallahu anha ثم يدخلوا أسابعه في الماء فيخللوا بها غسول شعره ثم يصبوا على رأسه ثلاث بيديه İlk önce bu 3 غرفı yani üç tane avucu dökmeden önce ne yapıyor? Ellerini suya sokarak ıslatıyor ondan sonra saçlarını ovalıyor ki hem e, başın Fırvası hem de saçlar iyi bir şekilde usla, ıslansın. Ve ona radıyallahu anh aydan, sonra yuksellu bidehi şarhu, hatta, eğer zann ederse, arı başı, başı, başı, başı, başı, başı, başı, başı, başı, başı, başı, başı, başı, başı, başı, başı, başı, başı, ثُمَّ غَسَلَ سَائِرْ جَسَدِهِ Ondan sonra bu başına üç defa veyahut da üç avuç döktükten sonra ondan sonra bütün cesedini ne yapıyor? Islatıyor. Bundan önceki dersimizde demiştik ki suyu dökmekle yetinilir mi yetinilmez mi? Demiştik ki alimler arasında ihtilaf var. Bazıları demişler ki ovalamak vaciptir. Bazıları demişler ki ovalamak vacip değildir. Eğer su her tarafa değiyorsa ve her, vücudun her tarafı ıslanıyorsa o zaman ovalamak vacip değildir. İmam Malik Rahim Allah demiş ki, Allah rahmet etsin ister abdeste olsun, ister gusulde olsun vücut her ne kadar ıslandıysa da ne yapılması gerekiyor? Ovalanması gerekiyor. Abdestte de bunu şart koşuyor İmam Malik Rahim Allah. İmam Elbani Rahim Allah diyor ki bu diyor cumhur arasında e, sünnet olduğuna dair ittifak edilmiştir. Ancak kişi şarani ise, yani kişi kolları veyahut da vücudu kıl sıkı bir şekilde e, bir kıla sahip ise o zaman eğer su dökmekten okulların altı veyahut takılların kulların kendisi ıslanmayacaksa o zaman ovalamak vaciptir. Ve hatırlıyorsanız demiştik ki daha önceden Kadınlar saçları örgülü veya da bu çağda bu zamanda kuaföre gidip taş saçlarını toplayan kadınlar oluyor. Bunlara mesela su döküldüğü zaman kadın cünüplükten dolayı veyahut da hayızdan dolayı çözülür mü çözülmez mi? Alimler bazıları demişler ki çözülmez bazıları demiş ki çözülmesi gerekiyor. İmam Elbani Rahim Allah diyor. Burada niçin çözülmesi veyahut çözülmemesini demişler. Islanır mı ıslanmaz mı? O saçlar eğer gerçekten sıkı bir şekilde bir örgü veya da üste üste doğru çevrilmiş ve toplatılmışsa orada su döktüğü zaman eğer o saçlar ıslanmayacaksa o zaman çözmek nedir? Vaciptir. Yok, eğer bir kadın veya da bir erkek hafif bir saça sahip ise, hani fıtrattan dolayı bazı erkekler veyahut bazı kadınlar saçları hafiftir. Bazıları da saçları gürdür. Gür olup da sık ve gür olduğu zaman su dökmekle, Farva kişinin baş farvası veya hotta e, kıllar ıslanmayabilir. Ha o zaman böyle bir böyle bir şüphe varsa o zaman ovalamak nedir? İşte o zaman ovalamak vaciptir veya hotta o, o saçları çözmek vaciptir. Eğer su yetişiyorsa gerçekten ve ıslanıyorsa o zaman cumhurun görüşüne göre ovalamak sünnettir, vacip değildir. <gülüyor> Ve İmam Buhari, ile İmam Müslüm'ün rivayet ettikleri hadise diyor ki اَمَّا اَنَا فَأَفِيدُوا ve رَأْسِي ثَلَاثًا وَاَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا Yani Ali vesselam diyor ki iki elini göstererek ben diyor başıma üç defa avuç dolusu su döker ondan sonra diğer taraflara ne yapıyor? Saçları vücudunu ıslatarak yıkanıyor. Bunu anlatmaktan kasıt kişi gusül abdestini veyahut da kadın ise nifastan veyahut da hayızdan banyo yapacağı zaman buna dikkat etmesi gerekiyor. Ey, dikkat etmesi gereken şey vücuttan kuru bir şey kalmamasıdır. Buna çok iyi dikkat etmek lazım. Ve biliyorsunuz abdest konusunda değinmiştik. Allah'a bir kişi abdest aldığını görünce bakıyor ki topuğunda birazcık kuru kalıyor ve orada diyor ki aleyhissalatü vesselam, yüksek bir sesle, وَاَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَنَّارِ Ve dikkat ediyorsanız burada rafıziler, bu ifne aşeriye fırkasına mensup olan rafıziler, çıplak ayak üzerinde mesih yapıyorlar. Ey, ayaklarını yıkamıyorlar. Ehli sünnet vel cemaat ise ayaklar çıplak iken yıkanması vaciftir. Çorap veyahut da bot veyahut da daha başka bir cinsten bir ayakkabı giymişse ve abdestli giydiyse, o zaman ne yapması gerekiyor? Sünnete uygun orada Mesih yapması gerekiyor. Burada Ali Vesselam ufacık bir cüz ayakta kuru kalınca diyor ki veil olsun o kişilere diyor cehennem azabından. Niçin? Ufacık bir şey kuru eysus kaldığı için. Dolayısıyla demek ki bu kadar kaldıysa o zaman o kişinin almış olduğu abdest ve o abdestten dolayı kılacak namaz kesinlikle nedir? Batıldır, fasiddir sahih değildir. Dolayısıyla aynı şekilde gusülde böyle olunca o zaman namazı, şuyu buyu falan hepsi boşuna gider. Dolayısıyla hafta içerisinde o kişinin o kişinin namazları boşa gitmemesi için iyi kanırken dikkat etmesi gerekiyor. İster saçından dolayı olsun, ister vücudundan dolayı olsun, suyun ulaşmayacağı yahut da ulaşamayacağı bir yer varsa o Oraya suyun ulaşması için ne yapacak? Ovalayacak veyahut da ovalayacak veyahut da saçlarını çözecek. Ki kuru bir şey kalmasın. Altıncısı ise diyor. Elbed'u bişikki eymen rasi thumma ey sarahu. Altıncısı. Başına üç defası döktükten sonra ne yapacak? Sağ tarafından başlayacak. Ondan sonra sağ tarafını yıkadıktan sonra sol tarafını yıkayacak. Tabii ki bu sünnet olan şeydir. Ama soldan veya da sağdan veya da yukarıdan başladığı zaman yani sünnete aykırı bir şekilde bu gusül olur mu olmaz mı? Tabii ki gusül sahihtir. Ancak sünnetin sevabını kaza kazanmamış olur. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun yapılan ameller ibadettir. Dolayısıyla o ibadetin sevabını alabilmesi için en doğrusu sünnete uygun hareket etmesi. Örneğin kişinin banyoya girdiği zaman Abdest almasa da olur. Ama abdest sünnettir. Kişi husul abdest alacağı zaman ilk önce abdest alması sünnettir. Dolayısıyla abdest alınca hem abdestin sevabını alır, hem de o abdestten dolayı bütün azalarından günahlar sakıt veyahut düşer. İşte bundan dolayı bu tür sünnetlere ne yapmak lazım? Riayet etmek lazım. Ey sevabına nail olması için. Yoksa bu sünneten hiçbirisini yapmazsa bile caizdir ancak o sevaptan mahrum kalır. Yani sağ solundan bile başlayabilir. Veyahutta sağından başlayabilir. Veyahutta üstten başlayabilir. Abdest en son olsa? Ha, e, en son olsa İşte anlatacağız. Ee, gelecek önümüzde abdest. geliyor, her geliyor Burada diyor ki hadis Aişe radıyallahu Teala anha fa ahadha bi kaffihi fe bada bi şık ra'sehi el eymen, thumma el Burada İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bu hadiste validemiz, annemiz Aişe radiyallahu Teala diyor ki Allah eliyle su alarak ilk önce ne yaptı? Başından sonra sağ tarafını yıkadı. Ey sağ kol ile sağ böğür, ayak ile beraber. Ondan sonra bunu yıkadıktan sonra sol tarafını yine aslattı ve bu şekilde bu azıcık bir su ile gusul abdestini almış oluyor. Ve geçen dersimizde demiştik ki ister abteeste olsun ister banyoda olsun su israfı yapmak haramdır Hani saat ve selam abdeste bir mut bir avuçla abdest alıyordu Ondan sonra banyosunu ise 4 e, 4 sağ ile 5 sağ İmam Ebu Hanife'nin görüşüne göre Rahim Allah, 8 sağ her sağ demiştik ki 2.5 ile 3 kilo arasındadır. Tamam mı? Bazı alimler iki buçuk, bazı alimler üç diyorlar. Evet. Übünüsemir rahimallah diyor ki ihtiyat babından üç kilo, üç üç kilo pirinç vermek daha iyidir. Biliyorsunuz fitreler dağıldığı zaman, sünnete göre aslında para değil, toplunun yiyeceği veya takudundan olan yemeklerden vermek lazım. Örneğin evet. temür, aleyküm s-selam bulağı buday efendim e, şu bu zamanda da alimler pirinç olarak verilmesini şey yaptılar. Bazı yerlerde para veriyor. Çünkü Abu Hanife'nin fıkhına göre para vermekte bir, bir is yok. Ancak sünnete göre para değil Müslümanların insanların yiyeceği yemekten verilmesi gerekiyor. Burada da pirinç olarak değerlenince İmam Ebu Uthemin ve Lecnetu Daime diyorlar ki ihtiyat babından 3 kilo vermek daha iyidir. Ancak yani o zamanki şeyle göre ölçüsüne göre Bugünle karşılaştıkları zaman diyorlar ki iki buçuk kilodur. Ha o zaman bir saat iki buçuk kilo. Yani bir müt sahın çeyreği geliyor. Tamam mı? Ee, beş saat ise yani ee, bir saat 3 kilo ise yani üç litre ise 15. üç kere beş 15. on beş litre ile banyo yapması gerekiyor. 15 litrenin ötesinde başka su kullanırsa bil ittifak. Alimler diyorlar ki bu nedir? Bu israftır. Ve hatırlıyorsanız toplumda bunu anlatırken bir kişi diyor ki diyor ben 5 saniye yıkanamam diyor. Orada hemen birisi ona cevap ediyor ki senden daha hayırlı ve daha iyi ve saçı daha gür olan bir kişiye yetiyor da nasıl sana yetmiyor? ve orada onu ne yapıyor? Onu kınıyarak azarlıyor. Ha demek ki diyorlar ki alimler bu ölçünün üzerinde banyoda veyahut da abdestte bu ölçüyü aşan kişi israf yapmış olur. İsraf nedir? İsraf İslam'da haramdır. O zaman Ali Satt ve selam bu belirlenen ölçü ile Ali Satt ve selam ne yapıyordu? Banyosunu veyahut da abdestini alıyordu. Müslüman elinden geldiği kadar banyoda Özellikle şimdi bu zamanlarda üstten e, suları aktarak duş mu diyorlar bunlara ne ismi veriliyor duş, duş, duş diyor. dinliyor suyu açıyor banyosunu bitirinceye kadar değil ki belki 100 litreden daha fazla su harcanıyor Abdest dediği gibi banyo, e, depo boşa. Abdest aldığı zaman dikkat ediniz. Mescitlerde abdest alan Müslümanlara baktığınız zaman. Adam bir abdest alacak. Çeşmeyi sona kadar açıyor. Yani o çeşmenin alt suyunu abdestini alıncaya kadar o çeşmenin altına bir leğen koyunuz. Belki on tane leğen dolacak. Bir abdest, on kişi yıkanır. Burada... Müslüman elinden geldiği kadar bu israftan kendini alıkoyması koyması gerekiyor. İster banyo esnasında olsun, ister abdest esnasında olsun, ey ihtiyacını görecek kadar su kullanmak lazım. Özellikle biliyorsunuz su, Suriye Arabistan'da su çok büyük bir paraya mal oluyor. Yani tahliye hep denizden geldiği için hem şirketlere ve bu şirketlerin yüzünden eden de Amerikalı şirketler çok pahalıya varıyor. Ancak bunu kim karşılıyor? Devlet tahammül ediyor. Şu anda mesela bir ay boyu su kullanan bir kişi belki 50 riyal bulmuyor. 50 riyal Türk parası ne kadar yapıyor? 25 kuruş mu yapıyor? Hocam bizde su bedava. Yani o kadar ki ucuz bu, devlet tahammül ediyor. Eğer bunu devlet tahammül etmese Türkiye gibi bir yer olsa, ne yapacaklar? Para Fazla para vermemeleri için çok az bir su kullanmaya çalışacaklar. Evet. Müslüman para vereceğinden dolayı değil Allah Celle Celaluhu ve Aleyhisselatü Vesselam, ona emir verdiği için suyu ne yapması gerekiyor? Ee, heh, i̇dare etmesi gerekiyor. Veyahut da 500'ün yerine harcıyorlar. Efendim? Yerine ha, gerçekten. Evet. Gene İmam Buhari'nin zikrettiği bir hadiste diyor ki: "Ve Âişe radıyallahu anhâ, "Kunn izâ asâbet ihdânâ cenâbe, akhadet biyedihâ thalâse fawqa râsihâ, ey thalâth ghuraf." Thalâth ghuraf, ey 3 tane avuç. "Thumma ta'khud başını, başına üç defa, üç avuç döktükten sonra, ondan sonra sağ tarafını ıslatıyor ve yediha'l-uhra alâ shaqkihâ al-aysar, avuçla sol tarafına." Böylece beş tane avuç ile ne yapmış oluyor? Banyosunu, usul abdestini almış oluyor. Ve biliyorsunuz genelde kadınları kadınların saçları gür olur. Yani erkekler gibi değil. Şimdi mesela özellikle bu zamanda erkekler genelde Avrupa usulüne göre saçlarını tıraş ediyorlar. En yani fazla su almaz. Geçmişte geçmişte genelde erkekler ve kadınlar geçmişte saçları uzundu. Hele hele saçlar gür ise yani o zamanda o saçların gür, uzun ve suyun kıt olduğu bir dönemde beş tane avuç ile gusul abdesti alabiliyorsa bu zamanda İnsanlar çok daha temizdir eskiye nazaran. Bu zamanda bakıyorsun ki bir şahıs belki haftada 4 defa veya 5 defa yıkanabiliyor. Kimisi her sabah yıkanıyor ve her akşam geldiğinde yıkanıyor. Sabah gittiği zaman yıkanıyor, akşam geldiği zaman yıkanıyor. Ha o zaman Ali Satt ve selam diyor ki ne dersiniz diyor. Yani bir kişinin evi önünde bir nehir geçerse ve her gün o nehirden yıkanırsa diyor. O cesette bir kir kalır mı? Hayır diyorlar ya Resulullah. İşte diyor bir kişi beş vakit namaz kılar ve bu her namaz esnasında abdest alırsa diyor işte o kişinin günahlarından hiçbir şey kalmaz. Burada demek istiyorum ki acizane eğer her gün yıkandığı zaman yıkandığı zaman kir kalmayınca o zaman gerçekten birkaç avuçla vücudunu ne yapmış olur abdeste? Hepsini ıslatmış olur. Bu israftan çok kaçınmak lazım. Gerçekten ancak Allah'ın istisna edeceği insanlar bu işten kurtulabilir. Bu dönemde tahmin etmiyorum bu israftan. Bu israftan kurtulacak insanlar çok nadir. Ha belki de parmaklarla sayılacak kadar. Allah Celle Celalü cümlezimizi affetsin. Amin. Ancak Amin. Müslüman elinden geldiği kadar, elinden geldiği kadar, elinden geldiği kadar gusül abdesti esnasında bu suyu çok Az bir şekilde kullanması gerekiyor. Ki örneğin yüzde altmış günahkar olacağına yüzde 5 olsun. Dolayısıyla bu tür günahlar işte namazdan namaza, ömre ile ömre arası, cuma ile cuma arası, ramazan ile ramazan arası olan günahlar bu tür ibadetler ne yapıyor? Ona kefarettir Allah'ın izniyle. Evet. Yedinci ise diyor ki, Te'khir Ghaslurricleyn Hatırlıyorsanız daha önceden yine Aişe radıyallahu ta'an bir hadisinde diyor ki aleyhissalatü vesselam gusul abdestini almak istediği zaman tıpkı namaz kılacağı gibi abdest alıyordu. Ey elden başlayarak ayaklara kadar. Ayakları da yapıyor. Burada diyor ki, bu hadiste Maimun'a radıyallahu taala anha, Maimuna bint el Harid biyulsunus Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımıdır. Diyor ki: "Kâlet tavadda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in salâtı gayr-ı ricleyhi." Aliye satt ve selam. Wusul abdesti almak istediği zaman, tamam mı? Abdest aldı ancak ayaklarını ertelettirdi. Ey ellerini, yüzünü, tabii madmada istinşak, ondan sonra mâş'i elleri yıkamak, başı meshetmek ondan sonra ayaklarını ne yapıyor? Bırakıyor. Burada bu Meymune'nin Meymune'nin hadisinde diyor ki ayaklarını yıkamıyor. Ve غسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض banyosunu bitirdikten sonra ayaklarını yıkadı, ondan sonra dışarı çıktı. Ve demiştik ki burada alimler İmam Elbani Rahimullah diyor ki burada diyor her ikisi de kullanılabilir ve her iki hadiste hadis de sahih olduğu için bazen Ali ve senem usul abdestten önce bütün abdestini alıyordu. Ey elden ayaklara kadar. Bazen de ayaklarını erteletiriyormuş. Diyor ki Allahu Alem diyor. Bu şundan dolayıdır. O zamanki banyolar diyor kumdan, topraktan idi diyor. Ayaklarını o an için yıkadığı zaman, yıkayacağı zaman mesela, Cerekin. özellikle su az olursa, yıkandıktan sonra tekrar ayakları kirlenecek. O zaman bu tür vakitleri veyahut da bu tür zamanları ne yapıyordu ve vesselam? değerlendirerek ona göre yapıyordu. Yani bazen ayakları temiz örneğin diyelim ki bir ayakkabıyla girdiyse o zaman ayakkabılarına göre, şimdiki terlik dediğimiz, ayağında terlik varsa mesela, Tamam mı? Ayakları topraktan kirlenmeyecekse o zaman bir abdesti baştan sona kadar alıyor. Bazen eğer böyle böyle bir cinsten bir ayakkabıya bir terlik yoksa ayakları da topraktan şundan buradan kirleneceği tahmin ediyorsa ayaklarını sona bırakarak tamam mı? Ondan sonra banyosunu bitirdikten sonra ayaklarını yıkar ve böylece çıkıp namazını kılıyordu. Ve dikkat ediyorsanız demiştik ki Banyo bittikten sonra abdest almak sünnete aykırıdır. Bu konuda demiştik ki alimler ihtilaflıdır. Çünkü kişi bedenini yıkadığı zaman mutlak manada eli fercine değecek. Öyle değil mi? Çünkü yıkayacak. Yani fercini ovalayacak maksat kuru bir şey kalmasın diye her tarafı yıkayacak. Dolayısıyla böylece eli fercine değmiş olur. i̇mam Şafiiye göre ve i̇mam Malik'in bir görüşüne göre e, ve burada da Hembeli alimlerden Ebün Bez Rahim Abdullah. diyorlar ki mutlak manada elin ferce ile abdest bozulur diyorlar. Ebün Bez aynı görüştedir. Yani i̇mam Şafii'nin görüşünü destekliyor. İster şehvetli olsun ister şehvetsiz olsun. O zaman bu görüşte olan kişiyi banyodan sonra abdest alarak çıkması gerekiyor. için? Çünkü elli fercine değdiyse abdest, abdesti bozulmuş olur. Diğer animlere göre Diğer animlere göre, mesela Ebu Hanife'ye göre demiştik ki kişi kişinin elli fercine değdirmekle ister şehvetsiz ister şehvetli olsun abdest bozulmaz. O zaman ne yapar? Abdest bozulmuyorsa daha önceden abdestini aldıysa yani guslum başında Gusül bittikten sonra tekrar abdest alması sünnete aykırıdır. Çünkü iki abdest üst üste almak doğru değildir. Bir an için. Ama bir vakitten bir vakitten sonra veyahut da sıkışıp tuvalete gidip abdest almakta bir beys yok. Ama şimdi mesela gittin buraya abdest aldın. Ayaklarını bitirdin, Tekrar abdest alıyorsun. Bu nedir? Bu sünnete aykırıdır. Çünkü hani vesselam ve ashabı hiçbir zaman peş peşe böyle iki abdest almış değiller. Dolayısıyla usul abdest esnasında başta aldıysa Şafi'ye göre veyahutta onun çizgisinde olan alimlere göre elin ferce değmekle abdest bozuluyorsa o zaman usulden sonra abdest alması vaciptir. İmam Elbani Rahimahullah <gülüyor> ve Hanbeli fukahasının bir kısmına göre ve özellikle Ebn Taymiye ve Ebnül Kayyma el-Cavziye diyorlar ki Kişi elini fercine şehvet ile değdirirse abdest bozulur. Şehvetsiz değdirirse abdest bozulmaz. Ebu Hanife ne diyor Rahim Allah? Şehvetsiz olsun, şehvetli olsun abdest bozulmaz. Karısını şehvetsiz olsun, şehvetli olsun öptüğü zaman abdest bozulmaz. Diğer alimlere göre şehvetli olarak öperse abdest bozulur, şehvetsiz bozulmaz. Ve burada İmam Elbani Rahim Allah diyor ki, talik yaparken diyor ki, Subhanallah diyor. Bir insan hanımını öptüğü zaman nasıl, ne nasıl, için öper diyor. Herhalde çocuğu değil ki diyor şefkatle öpsün. Çünkü öpücükler değişiktir. Çocuğa karşı olan öpücük ile anneye babaya karşı olan öpücükler ayrıdır. Öyle değil midir? Ondan sonra kişinin hanımını öpmekle çocuğu öpmesi arasında fark var. Çünkü çocuğa karşı olan öpücük şefkat ve çocuk sevgisinden dolayıdır. Ama hanıma karşı olan öpücükler nedir? Şehvetten dolayıdır. Dolayısıyla Ali aleyhissalatü Senem evinden çıkıp camiye giderken hanımını öperken çünkü Ayşe diyor ki camiye gideceği zaman diyor onu uğurladığım zaman diyor beni öperdi. Yani dudağından öpermiş ve abdest almadan gider namaz kılarmış. Ebu Hanife Rahim Allah diyor ki herhalde diyor buradaki öpücük çocuk öpücüğü değil veyahut da baba öpücüğü değil diyor. Burada diyor hanım öpücüğü olduğu için bir erkek hanımını veyahut da bir kadın kocasını öptüğü zaman ondan hoşlanarak şehvetten dolayı öptüğü için öpüyor. Ha o zaman bu Hanife'ye göre şehvetli ve şehvetsiz bile olsa abdest bozulmaz. İmam Elbani Rahimallah diyor ki burada bu konuda ihtilaflar çoğaldığı için o zaman Müslüman şuna ra raayet etmesi gerekiyor. Her ne kadar bu gibi görüşler varsa da bir erkek hanımını şehvet ile öptüğü zaman veyahut da şehvet ile musafaha yaptığı zaman, el değdiği zaman o zaman abdest alması ihtiyaç babından dolayı en eftalıdır. Dolayısıyla bize düşecek olan görev böyle anlarda ister fercimiz olsun, ister hanımımız olsun elimiz ona değdiği zaman şehvet ile olunca abdest alırız. Şehvetsiz olursa abdest almadan ne yaparız? İlk abdestle namazımızı kılarız. İşte burada aleyhissalatü vesselam Dikkat ediyorsanız burada bazen böyle bazen böyle yapıyordu. Ha o zaman biz bu zamanki banyolarda bu zamanki banyolar tertemiz seramik veyahut da e, mermer cinsinden olduğu için veya da beton cinsinden olduğu için bir de bundan öte aynı zamanda terlik de giy giyiliyor. Su da birikmiyor. He, dolayısıyla su da birikmiyor. O zaman gusul abdestten önce abdest aldıysa usul bittikten sonra ikinci bir abdest almasına gerek yoktur ve İmam Elban diyor ki daha doğrusu sünnete aykırıdır. Ey abdest almaması lazım. Niçin? Çünkü banyo esnasında kişi eline ferci, e, elini fercine değdirdiği zaman ne şehvetle değdirmiyor zaten. Normal olarak banyosunu yapıyor. Temizlik babından. He, temizlik babından. Dolayısıyla ikinci bir abdest alması sünnete aykırıdır. Yok o yani peş peşe değil vakitle vakit arasında. Örneğin Şimdi mesela abdest ab, e, ölen namazın ölen namazında abdest aldın. Ölen namazını kıldın. İkindi namazı geldi. Abdestlisin sen. Tekrar abdest almanda bir vacip yoktur. Yalnız Nurun ala nur hadisi bu hadis zayıftır. İmam el-Bani sünen diyor ki bu hadis sahih değildir. Ancak diyor ki ilahu şevhet bu hadise delalet edecek ve işaret edecek daha başka hadisler olduğu için tamam mı? O zaman Nurun ala nur babından değil Neye dayanarak? Ey, o her ibadet için alınan namaz, e, abdest ibadet olduğu için abdest almak sünnete uygundur. Ama nurun ala nur cümlesi diyor ki, هذه cümle, cümle şerde diyor. Yani sonradan bu cümle, ravi tarafından ne yapılmıştır bu hadise? sıkıştırmış. Hı. Ey hadisi konuşurken ondan sonra bu cümleyi de konuşmuş. Ondan sonra bu hadisi ondan alan kişiler bu cümle hadisten olduğunu tahmin ederek parantez açmadan hadise dahil, hadise dahil kılınmış. Evet, evet, Dolayısıyla bu nedir? Bu kelime şerdir diyorlar alimler. Hadisten değildir ama tekrar abdest alması nedir? Sünnete uygundur. Bir sakıncası yoktur. Ancak burada dediğimiz peş peşe şimdi abdest alıyorsun Baştan sona kadar abdest aldın. Ya abdest nasıl olsa ibadettir tekrar alayım. Tekrar alıyor. Ya abdest ibadettir tekrar alayım. Tekrar alıyor. İki, üç defa peş peşe alması nedir? Bu kesinlikle sünnete aykırıdır. Aleyhisselatü Vesselam böyle bir abdest almış değil. Ashabı da böyle bir abdest almış değiller. Kal El-Hafızı bin Hacer rahimahullah. el bin Hacer el-Azgalani biliyorsunuz Şafii alimlerden birisi olup ancak mustakil bir alimdir. Ey sahih hadisi gördüğü zaman imamının mezhebini bırakarak hadise sarılıyor. Yani kendisinin Şafii mezhebine mensup olduğunu söylüyor ama diyor hadise bağlıyım. Hadisi gördüğü zaman imamının görüşenine yapıyor bırakarak araq hadise sarılıyor. İmam Ebu Hanife aynı görüştedir. İza sahih hadis ve o Hadis sahih olursa o banma ona oyun. İşte İmam Hacib el Askelani de böyle bir kişi diyor ki: "Vaktelafe cumhur ila istihbab Bazı alimler diyor, ayakları usulden sonra ne yapıyor? Tehir ederek usulden sonra iqadıklarını veya taykanması gerektiğini. Ve an Malik radiyallahu anh, "İn el mekan gayr nadif" E yıkandığı yer eğer gerçekten temiz değilse ve buradaki gayr-nazif derken yani gayr-necis demiyor Dikkat ediniz. Çünkü toprak orada e, toprak veya toprak üzerinde birikilen su, sudan necaset yoksa o zaman her ne kadar ayaklar kirlendiyse de bir sakıncası yoktur. Ama temizlik babından temizlik babından burada ayakların yıkanması temizlik babından daha uygundur. İdekâne gayr-nazif felmustahabbu te'khiruhum ediyor. Eğer o yer temiz değilse yani ayakları toprak lavu yada başka şeylerden kirlenince tahmin ediyorsa o zaman ayaklarını abdestten şey usulden sonra yıkarması daha uygundur diyor ve ille fetdahdim eğer öyle bir şey söz konusu değilse o zaman abdestini usulden önce baştan sona kadar yapıp ayaklarını teahhir etmemesidir. Ey sünnete aykırıdır teahhir ederse. Dolayısıyla teahhir etmemesi sünnete uygundur. Tabii ki İmam Malik Rahim Allah bu hadisi söylerken diğer hadisi eğer bu hadisten haberi yoksa şimdiki alimlerin haberi olduğu gibi çünkü şimdiki alimler bütün hadisler kitaplarda toplandığı için bu hadisleri görünce yani vesselam dikkat ediyoruz. Ayşe bunu rivayet ediyor. Bu hadisi İmam Bukhari rivayet etmiş. Meymuner radıyallahu anha bunu da rivayet ediyor. Bu da imam Bukhari rivayet etmiş. Her ikisi de sahihtir. O zaman her ikisi sahihse ne yapmak lazım? İmam Malik'in burada e, Cumhur'un söylediği aksıt. Cumhur'un söylediği ve İmam Malik'in söylediği gibi eğer temiz değilse teahhir etmekte. Ama temizse o zaman abdesti baştan sona kadar almak. Yaz. İmam Elbani diyor ki peki meymumen hadisini ne yapacağız diyor. Çünkü burada meymumen hadisi diyor İmam Malik Rahim Allah ya bu hadisi görmemiştir veya da bu hadis o an için onun yanında sahih olmadığından dolayı böyle bir girişe var, böyle bir görüşe varmıştır. Doğrusu kişi muhayyerdir burada. İster abdestini baştan sona kadar alsın, ister ayaklarını, ayakları gusül abdestten sonra alsın bir sakınca yoktur. Bazen bunu yapar, bazen bunu yapar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bunu da yapmış, bunu da yapmış. İllet, çünkü ve Vesselam burada illete değinmemiştir buradaki illete değinmemin de kim değiniyor İmam Malik rahimeullah yani bu onun kendi onun kendi görüşü eğer diyor yer temiz değilse ve o ayakları kirlenecekse tamam mı o zaman ayaklarını tehir etmek daha uygundur diyor. İmam Elbani rahimeullah vekal şeyh Elbani rahimeullah fi'l irwa ve hada nasun ala cevaz ta'hil gusr'r <gülüyor> riclayni fi'l gusl bi khilaf hadis ayşe. Bundan önceki ne diyor Ayşe radıyallahu anı baştan sona kadar ey namaz Namaz için alınan abdest gibi abdest alıyordum. Veallahu sallallahu aleyhi ve sellem kana al diyor. İmam Elbani rahimehullah diyor ki, vallahu a'lem diyor. Her ikisini de yapıyordu. Yani bazen bunu ey Meymuna'nın öne sürdüğü hadis, bazen bunu ey Ayşe'nin öne sürdüğü hadis. Taratan yagsilu riclahu ma'al wudu' fihi ve taratan yu'ahhir ghslehuma ila ahir Bazen böyle yaparmış, bazen böyle yaparmış. O zaman doğrusu burada İmam Elbani'nin söylediğidir. İmam Malik'in söylediği değil yani. Çünkü buradaki üllet İmam Malik'in öne sürdüğü illettir. Allah Aleyhisselatü öne sürdüğü illet değildir. Ha O zaman kişi burada muhayyer olur. İsterse tabii ki eğer deminki anlattığımız ihtilaftan kaçınacak olursa, Şafii ise ve bu görüşe inanıyorsa mutlak manada abdest alması şarttır. Yok şafii değilse, diğer mezhepleri veya da sahih görü tercih ediyorsa o zaman bazen bunu yapar, bazen bunu yapar. <gülüyor> Sekizincisi ise diyor ki <gülüyor> Ademul vudu be'del gusri gusülden sonra abdestin alınmaması. Niçin? Çünkü başta abdest almış. Yani gusülden önce abdest aldığı için gusül bittikten sonra tekrar bir abdest alması sünnete aykırıdır diyor ki. Evet. An Aisha radıyallahu anha قالت "كان رسول ay namazı. Evet. abdestini aldıktan sonra tamam evet. Tekrar ayrı bir abdest aldığını görmüyordum. Ve hatırlıyorsanız bundan önceki dersimizde gusül babında ne demiştik? Demiştik ki validemiz Aişe radıyallahu anh de diyor ki cünüplükten dolayı cünüplükten dolayı gusül abdesti alacağımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile beraber banyoda ne yapıyorduk? Banyoda ikimiz beraber yıkanıyorduk. Burada çünkü şimdi bir erkek Banyoya girdiği zaman hanımı onun yanında değilse o hanım erkeğin banyonun içinde abdest alıp almadığını nereden bilecek? Eğer ona haber vermezse öyle değil mi? Yani o erkek hanımına ben abdest aldım veyahut almadım demese, bir kadın beynin banyonun içinde abdest alıp almadığını bilmeyecek. Ve burada Ummen Aişe diyor ki radıyallahu anha diyor ki ee, وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوًا بَعْدَ الْغُسْلِيَ diyor gusulden sonra tekrar abdest aldığını görmedim. Çünkü genelde validemiz Ayşe radıyallahu anh onun yanında olduğu zaman cünüblükten dolayı gusul abdesti beraber alıyorlardı. Dolayısıyla beraber oldukları için banyo içinde gusulden sonra ayrı bir abdest aldığını görmüyor. Görmediğinden dolayı bu hadisi rivayet ediyor. Ha o zaman bu hadise göre eğer Şafii bir mezhebe mensup değilse o kişi sahih görüşe göre kavle göre hareket edecekse o zaman ilk önce abdest aldıysa usülden sonra tekrar bir abdest alması nedir sünnete aykırıdır. Ağız burun da öyle değil mi hocam ben araya şey abi ağız burun da ayrı alın mıydı ya? Ee, biz bu tabii bu ağız burun meselesi biz geçen dersimizde anlatmıştık demiştik ki buruna ve ağza buruna ve bu ağza ve buruna su vermek vaciptir. Ebu Hanife Allah diyor ki gusül abdestinde ağza ve burnuna su vermek vaciptir. Ancak abdeste ağza ve burna su vermek vacip değildir diyor Ebu Hanife Rahimahullah. Ve Hanefi olan kardeşlerimiz bunu belki bunun farkındadır, bunu bilirler. Genelde o kitaplarına bakıldığı zaman yani e, e, ilmihalara bakıldığı zaman Genelde diyorlar ki abdest esnasında ağza buruna su vermek nedir? Sünnet. Sünnettir. Sahih görüşe göre, el kavlul raciha göre nedir? Ağza buruna su vermek abdest esnasında vaciptir. İmam-ı Şafii rahimahullah'ın mezhebinde bazı alimler aynı şekilde ağza buruna su vermek sünnettir diyorlar. Ama bizzat İmam-ı Şafii Rahim Allah ağza burna su vermek vacip olduğunu söylüyor. Ha o zaman sahih görüşe göre ister abdestte olsun, ister gusulde olsun ağza burna su vermek nedir? Vaciptir. Burada hatırlıyorsanız demiştik ki mu muhtelif e muatber ihtilaflarda Müslümana müttakî olan Müslümana düşen görev nedir? En efdalını, hilaf'tan kaçmak için en efdalını almasıdır. Madem ki burada İhtilaf etmişler. Bu ihtilaf da muhteberdir. Çünkü buranın delilleri var, buranın delilleri var. O zaman muttaki bir Müslüman için gereken şu, ey, ihtilaftan kaçıp abdest alması veyahutta artık o ne neyse o hilafa düşmemesi. Ve demiştik ki mesela namazın terki. Namazın terki kimisi demiş ki terki küfürdür, kimisi demiş ki terki küfür değildir. Ha o zaman madem ki burada bu ihtilaf var. Bunların delilleri de kuvvetli, bunların delilleri de kuvvetli. Peki Müslümana düşen görev nedir? Müslümana düşen görev ellerinde elinin geldiği kadar kesinlikle namazı terk etmemesi. Ya gerçekten küfür olursa ne olacak? Allah korusun. Gerçekten namazın terki küfür olup da o kişi o an için ölürse o zaman Allah korusun küfür üzerinde ölmüş olur. Tabii ki burada küfür dediğimiz gibi küfür kavramı 2 manası var. Ey, i'tikadi küfür ve ameli küfür. Buradaki hanbeli fukahası bazıları ve özellikle İmam Ebn Taymiye ibn-i Qaymel Cevzi ve Gide olan Suud alimleri, kesinlikle namazının terki küfürdür. Hatta Ebn-Baz Rahim Allah diyor ki, bir namazı amden, kasten terk ederse dinden çıkar. Bir namaz. Ey, fecir namazını mesela bilerek kaçırıyor. Ey, kalkmak istemiyor. Ve öğle namazı okundu ve bilerek adam işiyle, gücüyle meşgul olup kılmıyor. İbn Bez'e göre bu kişi kafir olur. İbn Üthemin ile diğer alimlere göre kafir değildir. Hanbeli fukahasının cumhuruna göre namazın terki, küfür değildir. Ey cumhurla beraberdir. Dikkat ediniz. Ahmet bin Hanbel'in mezhebini tesis eden kimdir? Ahmet bin Hanbel'dir. Ahmet bin Hanbel namazın terkini bizzat küfür görüyor. Ama ona mensup olan alimlerin çoğu namazın terki, küfür değildir. Cumhurun görüşüne katılarak ancak büyük küfür veyahut da büyük şirk işleyince, işleyince kafir olur. El mühim burada demek istediğim şu bu müteber ihtilaflardan kaçınmak için Müslüman elinden geldiği kadar en doğrusu ve en, en eftarlığını yapması gerekiyor. Gerçek mutlaki bir kişi buna uygun hareket etmesi şarttır. Dolayısıyla buradaki e, usulden sonraki abdest almak eğer hakikaten hakikaten orada necis veya bir şey yoksa en doğrusu ayaklarını sona bırakması değil baştan sona kadar ey abdestin başlangıcında bütün abdestini alır. Ezan okuyucu. var 9.ye yetiştik. Tamam burada Vakit bittiğinden dolayı son veriyoruz. Allah Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse gelecek hafta inşallah 9. başlayarak devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem mübarek an Muhammed ve alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. Subhanakallahumma ve bihamdika şedanla illaha engellâta estağfirüke vatubu.